Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Merhaba Fikret, günaydın. Günaydın. Günaydın, Hoş merhaba. Merhabalar. Evet, büyümeme üzerine devam ediyoruz konuşmaya bu ikinci programda. Bengi yok galiba. Denge İtalya'da bir toplantıda. Konuyla ilintili bir toplantı dönünce onun görüşlerini alırız. Şimdi bugün biraz büyüme isteyenler niye büyüme istiyor? Bir de büyüme isteyenler yaklaşmakta olan ekolojik felaketin e, kendi hayatlarını da Sonuçta tehlike atacağının farkında değiller mi? Biraz ilintili olan bu iki soruyu kurcalayarak başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi ilk etapta büyüme isteyenler niye istiyor diye baktığımız zaman belki herkesin malum olduğu üzere işte büyüyeceğiz ki işsizlik sorunu ortadan kalksın. Büyüyeceğiz ki yoksulluk azalsın. İşte büyüyeceğiz ki daha mutlu olalım argümanlarını sıralıyorlar. Ve belki de bütün bunların üstünde devletler büyüme üzerinden bir hegemonya kuruyorlar. Şimdi bütün bunları önümüzdeki konuşmalarda açmaya çalışacağız. Ama şunu en azından hızlıca bahsedeyim ki... ...özellikle gelişmiş ülkeler için ve hatta gelişmekte olan kimi ülkeler için... ...bu üç argüman da çok doğru değil. Yani hem büyüyüp... Hem işsizlik sorununun arttığı ülkeler var. Türkiye örneğin işte şu son 1 iki yıl dışında ve kriz dışında yüksek büyüme oranları yakaladı ama işsizlik oranı hep %10'larda gitti. Keza büyüyüp gelir dağılımını bozmayı becerip yoksulluğun arttığı birçok ülke var. Avrupa genelinde baktığımız zaman büyümenin mutluluk getirdiğine dair Yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına güvenecek olursak hiç de öyle bir sonuç çıkmıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Avrupa inanılmaz büyümüş. Ama mutluluk endekslerine baktığınız zaman e, endeksler sabit kalmış. Yani dolayısıyla bu üç temel argümanın da ne kadar e, tarihsel veriyle uyumlu olduğunu mutlaka masaya yatırıp incelememiz gerekiyor. Ama ben bugün isterseniz olayım bir diğer tarafına bakmak istiyorum. Büyümeyi savunanlar ekolojik krizin farkında değiller mi? Ne düşünüyorlar? Şimdi dört kategoriye ayırmak mümkün ve bunlar da kendi aralarında ilintili. Bir grup inanmıyor bu işe. Yani bunların oranı giderek azalıyor ama var böyle insanlar. E, Valla yani kriz falan dediğiniz aslında yani <gülüyor> yok öyle bir şey. Abartıyorsunuz, e, işte Ömer Madre'yi fazla dinliyorsunuz. <gülüyor> e, <gülüyor> bu e, perspektiften bakıyorlar. E, Amerika'da işte yüzde beşler civarındadır bu oran. E, bunun hatta böyle bir konspirisi teori olduğunu söylerler. Ekolojik krizin bir, bir kom komplü teori, bir komplü teori, evet, olduğunu söylerler. Şimdi bu grubu bir kenara bırakacak olursak, bir diğer grup, özellikle gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerden çıkan argüman, e, iyiydi siz gelişirken ve etrafı kirletirken, e, havaya e, zehirli gazlarınızı e, salarken, e, şimdi de sıra bizde argümanı var. Şimdi tabii bu argümanı dikkatle dinlememiz lazım ve bu argümanı mutlaka masaya yatırmamız lazım. Ee, e, ama bu da ikinci kategorimizi oluşturmakta. Üçüncü kategorimiz ki onu daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz. Teknolojik optimizm diyebileceğim bir grup. Yani tamam arkadaşlar hani şu an durum kötü gözüküyor ama hiç umudunuzu kesmeyin. Ee, teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki şu an bahsettiğiniz ekolojik problemlerin çoğuna biz çözüm bulacağız. Yani şu an nasıl çözüm buluruz tam bilmiyoruz ama bilimden umudunuzu kesmeyin. Ee, ileride bu sorunları bilim çözecektir. Zira e, bilim üzerinde bir baskı olacaktır. E, bilim de enerjisini, kaynaklarını bu alana yatıracaktır ve teknoloji bu işi çözecektir. Mesela bunların bir kısmı e, nükleer teknolojiye sırtını dayayıp elektrik üretip işte arabaların elektrikle otobüslerin elektrikle çalışmasını sağlayıp evlerdeki ısıtma soğutmanın e, elektrikle yapılmasını sağlayıp dolayısıyla e, sera gazları etkisinin azaltılabileceğini önermekteler. Yine bir grup insan. Sera gazlarının en önemli e, komponentlerinden olan e, karbondioksitin sıkıştırılıp okyanuslarda suyun altına Depol enjekte edilmesinden bahsetmekteler. Bunlar şu an daha deneme aşamasında. Hakikaten bilim bir takım şeyleri çözebilir ama burada bir... E, nasıl diyeyim bir acılıktan bahsetmek durumundayız. Yani bilim bütün bunları çözecektir şeklinde. Bu noktada bir ekleme de yapmak lazım. Belki bu iki gruba e, üçüncü grup daha eklenebilir. Bir de dünyayı boş verip, daha doğrusu dünya zaten elden gitti deyip başka gezegenlere. Yani çıkıp başka yerlere, yerlere gidelim değil mi? Şimdi evet. evet öyle filmlerin sayısı Filmler... giderek artıyor. Telaş etmiyor değil insan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu iyice herhalde <gülüyor> ya da bir grup insan gidecek. Hani geri kalan için Olanlar. Yok. Evet seçilmiş olanlar. Virgin evet. şirketi bu işte öncü. Öncü evet. Dördüncü grup ki bugün biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Şu noktadan hareket ediyor. Üç farklı sermaye vardır. Birincisi beşeri sermaye dediğimiz sonuçta eğitimle gelen sermaye. İkincisi insan yapımı sermaye üçüncüsü de doğal sermaye. İşte doğal sermayeden de malum işte e, çeşitliliği, her türlü doğal kaynağı, madenleri, işte soluduğumuz havayı, denizleri, akarsuları bütün bunları kastediyoruz. Bunun bir estetik yönü de var şüphesiz. E, i̇nsanlara yaşam sağlaması da var. Şimdi bir argüman diyor ki bu üç sermaye birbiriyle ikame edebilir. Yani biz biraz hani tamam hani orman kestik ama bunun karşılığında da işte yol yaptık. E bakın yani yolun getireceği katma değer orada kesilen ağaçların değerinden daha fazlaysa ben ağaçları keserim, yolumu da yaparım. Başka yere de dikerim. Ha, başka yere de dikerim. Hani sanki başka yere dikince anında orman oluyormuş e, varsayımından hareket ediyormuşuz gibi. Şimdi Büyüme konusunda ısrarlı olanların çok büyük ölçüde doğal sermaye ile insan yapımı sermaye arasında güçlü bir ikame olduğunu varsaymaları söz konusu. Yani birbirinin yerine bir geçmesi. Birbirinin yerine geçmesi söz konusu. Bunu da biraz kaşıyınca şu problemle ya da şu sorunsalla karşılaşıyoruz. Çemresel... ...servislere, çevresel mallara iktisadi bir değer atfedilebilir mi? Yani bir parasal değer konabilir mi? Şimdi iktisat bilimi buna evet konabilir diyor ve çeşitli de yöntemler geliştirmiş durumda. Ve burada bir ufak parantez açmak istiyorum. Exxon Valdez'i herhalde açık radyo dinleyicilerini hatırlatmaya gerek yok. 89 yılında olan kazaydı biliyorsunuz. Petrol kazaydı. Evet 5. büyük petrol kazası denizde olan. Ve sonra ortaya çıktı ki işte kaptan alkollüymüş, ikinci kaptan alkollüymüş, diğerleri uyuyormuş. Sonuçta şirket dedi ki ya tamam arkadaşlar hani tamam suçluyuz. Hani neyse bunun cezası ödeyelim. O zaman mahkeme bir heyet topladı, ihtas etti ve dediler ki siz bize bir yöntem geliştirin. Bu yöntemle ölçelim bunun maliyetini ve de bu vatandaşlara ceza olarak bu rakamı söyleyelim. İşte orada bir heyet oluştu. Zaten daha önce yapılmış olan çalışmalar vardı ve contingent valuation dediğimiz, koşullu değerlendirme olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bir yöntem aracılığıyla çevresel, ...değerlerin karşılığına dolar miktarı konmasına yönelik ilk kapsamlı çalışma icra edildi. Bu Amerika genelinde yapılmış, Amerika'yı temsil etme gücüne sahip bir kitleye gönderilen anketti. Ve ankette de temelde şu soruluyordu. Bu basitlikte değil ama ana argüman olarak. işte arkadaşım böyle bir kaza oldu biliyorsun... Böyle bir kaza olmasın diye biz orada bir takım tedbirler alacak olsak, bir defaya mahsus olmak üzere, diğer insanların da katkı verdiği durumda sen ne kadar katkı verirsin? İşte Ömer Madra 100 dolar dedi, Fikret 50 dolar dedi. Bu şekilde bütün toplumdan, yani toplumu temsil etme gücüne sahip insanlardan bilgiler alındıktan sonra bu Amerika geneline taşındı ve oradan bir rakam çıktı. Ve de şirkede bu rakam sunuldu. Ha sonrası daha uzun bir hikayedir. Hukuki süreç devam etmiştir. E, o, o ayrıntılara girmiyorum. Ama en azından böyle bir e, yöntemle iktisat bilimi evet arkadaşlar biz tam ağaç kesiyoruz da yol da yapıyoruz. E yol yapmanın bize getirisini biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Peki ağaç kesmenin maliyetini biliyor muyuz? E bilebiliriz. Noktasına geldiler. Dolayısıyla bu argümanın gerisinde de ciddi bir ikame ihtimali olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi hani tabii bir kaza oldu. Kazada bir ceza kesilmesi gerekiyor ve oranın değerine dair bir fikir edinilmesi gerekiyor. Bu tür yöntemlerin kullanılmasında ben hiçbir sakınca görmüyorum. Ya da bu yöntemler sayesinde siz insanların en direkt bir şekilde çevreye yapacakları katkıya ya da nedenli çevreye hassas olduklarına dair de bir takım bilgiler alıyorsunuz. Dolayısıyla örneğin eğitim Burada bir faktör mü, cinsiyet bir faktör mü, yaş bir faktör mü? Bu tür bilgileri almanız açısından son derece yararlı. Ama öbür taraftan ben çevreye bir değer veririm, verebilirim. Bunun yöntemleri elimde var dediğiniz noktada o bizi tehlikeli bir mecraya götürüyor. Evet, o zaman her şeyin alınıp satılabilir Aynen, bir meta oraya geliyoruz. Şimdi biraz bu büyüme... Obsesyonuyla dünyaya bakan arkadaşları masaya yatırdığınız zaman biraz kafalarında bu tür varsayımlar olduğunu görüyorsunuz. Bu tür ikamelerin olabileceğine dair bir inanç olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bir büyüme bir saplantıdır aslında bir anlamıyla da. Aynen. Böyle bakılabilir diyorsun. Ve Ama dediğim gibi bunun gerisini kaşımak lazım. Çünkü büyük e, bir, büyümeyelim dediğiniz zaman gelecek argümanları karşılamanız lazım. İki, büyüyelim zira şunlar şunlar olacak dendiği zaman bunlara karşı sağlam durmanız lazım. Üçüncüsü de büyüyelim. Hani bunun ciddi bir çevresel maliyeti olmayacaktır. Çevresel maliyetlerini biz bir şekilde teknolojik olarak çözebiliriz. Ya da insanlar son kertede eğer... Büyümek istiyorlarsa, modernleşmek istiyorlarsa, daha mutlu bir yaşam sürmek istiyorlarsa, büyümenin varsayımları buydu dikkat edecek olursanız. İşsizlikten kurtulmak istiyorlarsa, yoksulluk probleminden kurtulmak istiyorlarsa, e ne yapalım arkadaşlar biraz da ağaçlar feda edilsin. Kusura bakmayın, işte gezi parkındakileri de keselim, orayı da biçelim, orayı da dolduralım, oraya da yol yapalım şeklindeki argümanlar geliştirilebiliyor. Dolayısıyla burada çok bizim hassas olmamız lazım. Bu ikame ne kadar mümkün, ne kadar mümkün değil. Bunu e, çok ince bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Pardon bu noktada bir uzak parantez açayım. E, Exxon Valdez konusunda Alaska'da özellikle de yerlilerin bulunduğu yerde bütün balıkçılık <gülüyor> filan hepsi mahvoldu. Yani onun üzerinde hiç burada sadece teorik şeyi üzerinde duruyoruz. Sonuçta ne oldu bu? Ödediler mi? Ödemediler mi oradakiler? Bunca yıl sonra, 30 küsur yıl sonra toparlayabildiler mi ekonomilerini ve kanser oranları vesaire arttı mı? Onları onları bir araya konuşabiliriz. Hayır yani. evet. bir <gülüyor> madde olarak yapmak lazım. Evet. Yani özetle bu ikame işi hakikaten çok önemli. Zira e, belki hepimiz bu tür e, açmazlarla karşılaşıyoruz. E, yani yürüyerek gidebileceğimiz, bisikletle gidebileceğimiz bir yere ya da toplu taşımayla gidebileceğimiz bir yere. Hele biraz da ne bileyim belki hava yağmurlu falansa aman deyip özel arabamıza binip gittiğimizde aslında işte belki biraz zaman kazanıyorsunuz, belki az ıslanıyorsunuz ama bir taraftan çok az da olsa gazı salımına şekilde katkıda bulunuyorsunuz. Bu örnekleri çok arttırmak mümkün ve bu örnekleri arttırdığımız zaman şunu da görüyoruz. Aslında hepimiz o ikameyi kendi kafamızda yapıyoruz. Tabii bunu devletler... Seviyesinde yaptığımız zaman iş çok daha ya, trajik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çok büyük boyutlara geliyor. Ee, özellikle enerji üretimleri, özellikle termik üzerinden yapılan üretimler burada çok ciddi bir sıkıntı biliyorsunuz. Ama ne deniyor? Elektrik istemiyor musun? Evet. Ee, e, tamam elektrik istemiyorsan, karanlıkta kalacaksan, e, tamam o zaman biz de doğayı koruruz şeklinde bir sunum verildiği zaman insanlara diyor insanlarda. Tabi bunları açmak lazım, kurcalamak lazım. Elektrik nerede kullanılıyor? E, ne kadar aşırı tüketmekteyiz? E, bütün bunların mutlaka analizi yapılmalı. Fakat daha önemlisi e, insanların kafasındaki bu ikame edil, edilebilir bu iki sermaye noktasını e, bir şekilde eleştirmediğimiz zaman, onu bir şekilde masaya yatırmadığımız zaman çok da fazla degrowth'a gidemiyoruz, kalıyoruz, patinaj yapıyoruz. Yani belki bugünün ana vurgusu o olsun, hepimizin, en başta da devletlerin yapa geldiği bu ikame varsayımı ne kadar doğru, ne kadar da çevrede öyle kritik, critical çevre değerleri var ki bunları zorlamamamız lazım. Ee, yani ne kadar ormanlar korunmalı, ne kadar akarsular korunmalı, bunların hepsini biz paraya çevirdiğimiz zaman geriye ne kalacak? O zaman bütün ekolojik sistem çökmeyecek mi? Ee, bu böyle sonsuza kadar mı gidecek? Yani belki tamam bir yol yapmak için biraz ağaç kestiniz ama o biraz ağaç başka bir yerde, başka bir yol yapımında bir miktar daha biraz ağaçla birleştiğinde ve bunu siz sonsuza doğru götürdüğünüz zaman Hı. o zaman aç kalmayacak. Bu hidroelektrik santrallerindeki akarsuların debisine benziyor. En tepedeki ilk önce hidroelektrik santrali tutuyor suyu ardından bir sonraki tutuyor sonra bir sonraki tutuyor teker teker 4 seviye, 5 seviye gidiyor ve en altında su hiç su kalmıyor. O yani... noktada da ufak bir e, parantez açalım. Bu HES'ler dünya literatüründe aslında sürdürülebilir enerji kaynağı olarak gözükür. Fakat Türkiye özelinde biz ee, aynı akarsuya 5 tane 10 tane hes yapmayı becerdiğimiz için Evet. çok bunun, önemli bir nokta. Bunun e, sürdürülebilirlik e, şeyi anlamı kalmamış durumda ve biz yurt dışına gittiğimizde Türkiye'de heslerle ilgili sıkıntı var dediğimizde insanlar bunlar dün akşamdan kalma herhalde bir nedenini bilmiyor diyorlar. Uzun uzun anlatıyoruz. Yani bir akarsuya özellikle de e, yaşam alanlarını etkilemeyecek bir noktada yapılmış olan bir akarsuya HES'in ve ekolojik değerlerine zararı çok minimal. Ama siz aynı akarsuya hele bir de yaşam alanlarını içine alacak şekilde ard arda yaptığınız zaman HES'leri o zaman bunun ciddi ekolojik maliyetleri oluyor. Yani burada biraz işte bunları düşünmek lazım. Bunlar maalesef gündeme gelmiyor, konuşulmuyor, tartışılmıyor. Evet bence bu programımızda <gülüyor> mesela bugün konuştuğun birkaç önemli kavramı da tamamen hı hı. konu dışı bıraktık. Yani zaman ve başka şey, sebeplerle ama... ...mesela yapılan araştırmalarda işte mutluluk getirip evet. getirmediği gibi bir faktörü söyledin. Ya da bir başka estetik diye bir şey. Şimdi bunlar iktisadi, bilinen iktisat paradigması içinde... Yer almayan şeyler, maliyeti yok bunun. Mutluluğun, e, mutluluğun resmini yapabilir misin, fiyatını çıkarabilir misin abidin gibi. Ya da estetiğin ne önemi var ki bu durumda değil? Aslında çok enteresan yani iktisat e, temelde faydacı bir perspektif üzerine inşa olmuş durumda. ve Dolayısıyla aslında insanların e, mutluluğuna... Bir anlamda. Mutluluğunu kovaladığını varsayıyor insanların. Ee, ama bir taraftan gelin bakın. Dediğim gibi bunların üzerinden duracağız. Evet. Ama Avrupa özelinde e, büyüme ne getirdi ne götürdü. E, çok ince tartışmamız gerekiyor ki zaten yani groft hareketinin ortaya çıkışındaki en temel sorunsal da buydu. Yani i̇ki sorunsal vardı bence. Bir, bu şekilde artık gidemez. Yani ekolojik ...yıkım o noktalara gelecek ki... ...hakikaten insanlık yok olacak. İkinci noktadan... ...arkadaşım büyüyoruz da... ...bu kime yarıyor? Kimlere yarıyor ve... ...sonunda genel olarak baktığımız zaman... ...topluluklar... ...bu işten... ...bir mutluluk alıyorlar mı? Bu iki eksen üzerinden giden bir tartışma ki... ...onu herhalde bir evet, sonraki evet. toplantımızda... ...açıyor olacağız. Evet yani ben de iki önemli, ilginç makaleye rastlamıştım. sende de hı hı. paylaştım. Yani birisi işte Robert Reich'ın bu konular üzerinde çok uzun zamandan beri durmakta olan iktisat profesörü e, en büyük bir gelir dağılımının korkunç bir yıkıma doğru götürdüğünün rakamlarla ifadesini Amerika üzerinden konuşuyor anlatıyor ama en zengin on binde birin artık Uçtuğun, olmak, evet. uçtuğunu gösteriyor. Bu tabi ...korkunç bir mutsuzluğu da ve yıkımı da beraberinde getirecek. Onun için zenginin parasız zürdün çenesini yoruyor ama bu sebeple diyor yani benim derdim. Öbürü de George Monbiot'un yani doyurulamaz tanrı diye tanımladığı... ...yani bütün belirtiler gösteriyor ki kriz geçmedi ve tam tersine yeniden de Çin'de de görülen yapı krizi falan varken... Biz gene büyümeden hiçbir şekilde taviz vermeden bütün söylemde, retorikte gidiyoruz diyen onları sonradan daha etraflıca evet. ele alma fırsatımız olabilir. Ben de bir ekleme yapabilirim. Geçtiğimiz hafta karşılaştığım konulardan bir tanesine önümüzdeki haftalarda konuşmak üzere. Bir de işin içinde milliyetçilik buldum ben. Yani hem büyüme hem iklim bir de üstünde milliyetçilik barındıran bir demeç buldum. Uzun zamandır bu konularda kafa yorup yormadığını bilmediğim çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin 10 kasında yaptığı açıklamaydı bu. Bu iklim değişikliğiyle alakalı olarak yapılan panelin hemen artından daha doğrusu beşinci değerlendirme raporunun hemen artından yayınla, yapılan bir açıklamaydı. Diyordu ki Türkiye uluslararası iklim müzakerelerine aktif şekilde katılım sağlayarak milli menfaatlerimiz korunmasına yönelik çabaları sürdürmeye devam edecektir. Diyordu. Yani iklim ve milli menfaatleri bir araya getirebileceğimiz alanlarda bulabilir miyiz belki? Önümüzdeki haftalarda fırsat bulursak aradan bu da kaçar diye düşünüyorum. Tamamdır. Evet. Büyümeme ya da büyüyememe ya da büyümenin sınırları konusunu hiçbir yerde de konuş bu bu nokta dışında hiçbir yerde konuşamamanın sıkıntısını da çekiyoruz <gülüyor> <Evet>. yani inşallah. <gülüyor> evet. Daha geniş çapta ele alma fırsatı bu da biz Fikret Adamen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu.